Merhabalar, e, Gürültü ve Duman. E, yine Volkan Terzoğlu karşınızdayım. Ben Şevki Akıncı, merhaba. Merhaba, ben Can Tutu. E, geçen haftalarda, iki haftadır, e, pardon bu üçüncü haftamız, iki haftadır Onet Coleman üzerine konuşuyoruz onun müziklerini yapıyoruz. Ee, i̇lk programda Ornette Formu'nun e, üzerine değil de çok fazla e, Özgür Caz üzerine biraz konuştuk aslında ya da programın ne olduğuna ilişkin biraz konuştuk. E, i̇kinci programda biraz daha e, Özgür Caz'ın e, ortaya çıkmasını e, sağlayan e, hem Özgür Caz'ı destekleyen hem de bir yandan da aslında burjuva estetiğini e, eleştiren bir yaklaşımda e, tarihse olarak e, çıkma nedenleri üzerine biraz konuştuk. E, 1958 71 kayıtlarını dinlemiştik. 1958'de Paul Bley'li bir piyanolu e, quintet e, 1971'de solo kayıtlarına baktık Ornette Coleman'ın. Bu hafta Ornette koluna devam ediyoruz. E, bu sefer de bir Roma konseri yine 1900 e, yok yine değil. 1968 e, tarihinden bir sinema yapmıştı 68 evet. Eee ve bugün de Ornette Kolmunun çalıştığına ilişkin biraz konuşacağız. Onun teorisi, harmonodikse ilişkin biraz konuşacağız. Ee, Şevket, senin söyleyeceklerin vardı stille ilgili olarak. Söz sende abi. Herkesin malum üzerine bir altosaksofoncu olarak biliniyor e, Ornette Coleman. Ama e, trompet ve keman da çalıyor. Ve az sonra dinleyeceğimiz örnekte... Ee, bir doğu sazı olan Şenay'da. Çin zurnası olarak e, olduğunu söylemişti cam bize. Ee, onu da çalıyor ama daha çok altı saksofoncu olarak biliniyor. Bir, bir tane de albümde de tenor saksofon çalıyor. Onda da çok iyi çaldığını düşünüyorum. Ve e, ya yani arka plan ne olursa olsun hani prime time döneminde daha böyle funky, daha rock öğelere rastlarız. Daha ilk kayıtlarında da olsa hani daha sonra işte Forms and Sounds gibi albümlerde de Saints and Soldiers'da da orada da yani çalışı hemen hemen çok tanınabilir bir çalışı var Ornette Coleman'ın. Bu da çalışı çok yani keskin legato bir çalışı stili var. ve hani ...tonu Charlie Parker'ın... ...köşeli tonuna... E, ...ya da... ...Cannon Bull Adderley'nin geniş... ...tonuna sahip değil. E, Coleman genellikle... ...çaldığı notaya... ...çok sert bir şekilde başlıyor... ...ve yavaş bir vibrato... ...ile devam ediyor. Ve glissando'lara rastlarız. Böyle e, sanki... ...birçok... E, ...bir notadan bir notaya geçerken... ...birçok komayı kullanıyormuş gibi gelir ve e, ama asıl da en üretken caz bestecilerinden biri olduğunu düşünüyoruz ve burada e, besteleme stili de Telonius e, Monk'la paralellikler taşırdığını düşünüyorum. E, bir mizah sait ya mizah sahip yani basitmiş gibi duyulan melodiler yazıyor ama bu melodiler çok sıra dışı ritmik ve armonik niteliklere. E, sahip. E, Coleman'ın açıkçası 1950'lerin sonundan 60'ların başına kadar peş peşe kaydettiği albümlerin bazıları e, caz dünyasında darbe etkisi yaratıyor. Yani bu hemen hemen burada bu dini e, şey, müzisyenler arasındaki hiyerarşi ikinci Chicago okulu veya Özgür Doğaçlama'da olduğu gibi tam aşılmış değil. Hala eşlikçi e, eşlik ediyor. E, yani işte bas, davul eşlik ediyor. Ama e, ortak dokuya bir katkı sağlayarak. Yani burada özgür olunan şey daha çok e, ölçü sayısı. Yani chorus, yine melody, sololar ve melody peş peşe oluyor. Ama e, sololarda istediği öl kadar ölçü çalabiliyor ve bir tondan bir tona istediği gibi geçebiliyor. Yani açıkçası buradaki büyük yenilik bir akor dizisinin üzerine çalmama e, diyebiliriz. Ve birçok caz tarihçisi bu yüzden de John, e, şeyi Ornette Coleman'ın e, John Coltrane kadar önemli olduğunu e, düşünür. Ve e, Ornette Coleman'la anılan bir diğer e, e, Teori yaklaşım diyelim daha çok. Harmolodik. Ee, burada mesela harmoladik clef diye bir şeyden bahsedilir. Ee, yani müzikyenlerin özellikle ayrı tonlardan çalmasını teşvik ediyor Ornette Coleman. Bir grup improvisasyonunda bunu en çok prime time e, döneminde denk geliyoruz ama az sonra dinleyeceğimiz kayıtta da duyabiliriz bunu. Özellikle bassların oluşturduğu dokularda. Ee, yani sık sık her zaman değil ama bu gruplar daha çalanan gruplarda daha küçük gruplara bölünüp ritim bölümüyle e, solo takip ediyorlar. Ee, bu harmonodik cleftten bahsedersem mesela şu çok basit aslında. Yani sol sol anahtarında yazılmış bir notayı fa anahtarında yazılmış gibi okuyabilir. Ya da bunun tam tersi söz konusu olabilir. Do anahtarı gibi okuyabilir bir tanesi. Ve bu uygulama sayesinde ilginç politonal dokular ortaya çıkıyor. Bir kişi daha var. Şimdi unuttum açıkçası. Diamond Clef diye bir şey kullanıyorum. Sanırım Anthony Braxton bu. Anthony Braxton. Evet, Diamond Clef de aynı şey aslında, Harmonic Clef ile. Ee, ve burada mesela bir gitarik tenor saksofon için si bemolde yazılmış bir partisyonu sanki sol anahtarında ya da doğda yazılmış gibi okuyabiliyor. Ee, ve bunu teşvik ediyor dediğim gibi. Ee, ve çalgıcılar da özellikle Batı, Body Meta albümünü dinlediğimizde bu ortaya çıkıyor. Çalgıcılar enstrümanları birbirlerinden bağımsız bir şekilde akord ediyorlar. Ve enstrümanlar böyle başta ilk dinleyişte akordları bozulmuş gibi duyulsa da bunun bir bilinçli tercih olduğunu anlıyoruz, seziyoruz. Ve dinleyici de bir süre sonra bu enstrümanların arasındaki entonasyon farklılıklarına alışıyor. Hatta ben de böyle yani doğru entonasyonla o kadar çok dinledim ki doğru entonasyonla çalındığında e, yadırgamaya e, başlamıştım. E, ve Coleman'ın yani bu yaklaşımda da Cantu da bahseder ama e, Coleman için yani bu yaklaşımda müzik stilleri arasında bir hiyerarşi yok. Yani geleneksel caz caz dışı öğeler arasında da ayrım yapmıyor. Ee, özellikle prime time döneminde her türlü ritmik öğeyi rastlayabiliyoruz. Yani rock da var, funk da var, e, reggae de var, her tür var. Ve bunu ben hani duyduğum kadarıyla 60'ların sonunda çok net bir şekilde duymaya başlıyoruz. Özellikle Science Fiction albümüyle ve Science Fiction e, kaydından önce e, yaptığı işte bu gibi konserlerde aslında sonra dinleyeceğimiz e, gibi, işte 1968'de bir İtalyan turun gidiyor ve bu dinleyeceğimiz kayıtlar sanırım Roma'da yapılmış. E, orada da az buçuk yani başka Doğu öğeleri falan filan e, duyabiliyoruz. E, ben söyleyeceklerim yani bu kadar olsun. E, can istiyorsan sen biraz bir şeyler. E, ben, ben soru sorayım mı Can? Sen ona e, e, yani söyleceklerini ek olarak benim soruma yanıt vermeye çalışabilir tamam, misin? Tamam. Harmonedikle ilgili olarak hani biraz daha açıklama yapabilir miyiz? Harmonedik bir görüş, bir yol, e, bir filozofi ornitik olmanın müziğiyle ilgili. E, nasıl desek buna? Tam olarak enstrüman şöyle çalınmalı, böyle çalınmalı şeklinde bir tutum ya da yorum değil. Ancak bu müziğin kendi doğasıyla ilişkili olarak müziğin çok sık dinlenmesi ve içselleştirilmesiyle kavranabilecek ve ortaya atılabilecek bir şey. İşte e, Cecil Taylor'ın e, basçı Siron ve e, alto saksofoncu Jimmy Lyons'la birlikte oluşturduğu yapının Unit Structures olarak adlandırılması ve bunun bir dinaminin olması işte e, Cecil Taylor'ın hani piyanoya yaklaşımının tamamen farklı ve ekstra perküsif olması ve buradan türeyen bir müzik akımı gibi. Ya da Anton Braxton'ın Diamond Curtain Wall Quartet e, işte bahsettiğiniz Diamond Clef prensibiyle ortaya çıkması ya da Triaxillium diye apayrı bir müzikal yaklaşımı olması gibi. Ya da e, bu Avrupa'daki özgür doğaçlamacıların e, klasik serialist bestecilerden etkilenerek ortaya çıkardığı Kompozisyonlar gibi, Ornette Coleman'ın harmonodiksi de içinde ritmik, melodik ögeleri barındıran ve bunların herhangi birinin herhangi birinin üstüne çıkmadığı beş parçaysa her birinin yüzde yirmiyi oluşturduğu diyebileceğimiz bir yorum. Tabi bu da çok açıklayıcı olmayabilir. Dinleyicilerimiz YouTube'dan da harmonodiks'in ne olduğuyla ilgili birçok video izleyebilirler. Hatta giriş seviyesi bir caz dinleyicisine aktarmak maksatlı da hani böyle bir şeyden bahsetmişler işte e, What's Hermologics adında ama e, pek elle tutulur şudur denebilecek bir nokta atışı da yapamadıkları gerçeği var çünkü bu e, başta söylediğim gibi 2-3 sözcükle anlatılamaz ama Ornette Common'un müziği şöyle özetlenebilir şimdi PBS'den çıkan 10 bölümlük bir caz belgeseli var Ken işte adı caz bu 10 bölümün 8'i ...günümüze pek fazla ulaşmamış kayıtlardan oluşuyor. İşte 1900'ler... ...1900 öncesinden, Ragtime'dan... ...hatta onun bile öncesinde... E, ...kölelerin ilk kez klasik müzik enstrümanlarıyla... ...tanışmaya başladığı dönemlerden ortaya çıkarak anlatılıyor. 9. bölümün sonunda... ...bir 7-8 dakikalık Adventure diye bir bölüm var. İşte e, anlatıcı, narrator anlatıyor. İşte e, Louis Armstrong... Charlie Parker ve Dizzy Gillespie, Sonorolyns ve Miles Davis, Duke Ellington ve John Coltrane, tüm bu bireyler birlikte, işte ritim ve armoni açısından birlikte ilerlerlerdi. Ancak one man all of them. He said Just free. His name is Ornette Coleman diyor. Yani bir kişi çıktı, tüm bunları reddetti cazın salt özgür olması gerektiğini dillendirdi ve bu kişinin de Ornette Coleman'dı diye e, dillendiriyorlar söylüyorlar. Zaten bütün caz belgeselinde Ornette Coleman'ın e, hem şarkı isimleri ve seçimleriyle albüm isimleri ve seçimleriyle bu kadar bayrak taşıyan olması da Düşünün size Ornette Coleman'ın ilk albümün adını düşünün. Başka bir şey Ornette Coleman'ın müziği. Sonraki albümü düşünün işte Shape of Jazz to Come yani cazın geldiği hal, şekil ardından Change of the Century yüzyılın değişimi, ardından Dizzy's Is Music bu bizim müziğimiz zaten ve sonunda gelen işte büyük bomba Free Jazz Collective Improvisation ya, tüm hepsine birlikte bakıldığında zaten ee, devrimi bombalarla duyurmuş evet ee, ben kısaca ee, ee, epey de zaman geçti ama Eee. Walter Milon'un As Life kitabı vardı hanım sarsanız ee, orada Ornet kolonmasına ilişkin olarak yazdığı bölümde e, işte Ornet kolonunun ilk gerçek özgür müsin olarak kabul edilmesinin nedenlerinden birisi diyor. İşte 4 8 ya da 12 ölçülü kalıpların kısıtlamalarından uzaklaşması. Ee, işte dolayısıyla doğaçlamanın ancak belli kalıplar içerisinde yapılabileceği ne ilişkine, ne? öyle bir şey benimsemiş müzisyenler arasında bu durum ciddi bir şekilde şaşkınlıkla karşılanmış. Ee, dolayısıyla hani şöyle diyebiliriz konuda önceden kural olarak benimsenmiş bazı armonik yapıları yani akor değişimleri, anahtarlar ve dolayı olarak da ölçü çizgilerini müziğinden uzak tuttu diyor Valery Bilimur. Cecil Taylor'ın da bundan, bunu yaptığından bahsediyor ama Cecil Taylor'ın daha çok Avrupa müziğinden, yani Avrupa klasik e, müziğinden Kesinlikle. yola çıkarak e, böyle bir yaklaşım geliştirdi. Oysa ki Coleman'in melodik yaklaşımı, e, Avrupa kökenli yaklaşımları reddedish, işte desiz R music aslında burada ve kökenleri kucaklayan bir yaklaşım olduğunu ve e, hani önce müzisyenlere sonsuz bir özgürlük alanı yarattığını e, ortaya koyduğunu söylüyor. E, daha çok melodi. Efendim. Buyur buyur, pardon özür dilerim. Daha çok melodi'nin ortaya çıktığını bahsediyor. Yani hani evet. e, ritim ritim de benzer şekilde tabii. Yani hatta durun bakayım şey vardı. Ed Blackwell'in bir tane alıntısını yapmış burada. E, diyor ki ellerin başında bir akşamüstü net ve New Orleans'ta davulcu Ed Blackwell, Coleman'ın Los Angeles'teki evinin salonunda çalıyorlardı. İşte Blackwell o dönemin geleneksel biçimlerine ustalıkla çalan, duyulan, deneyimli bir davulcu. 32 ölçülük şarkı formunda yazılmış bir parçayı çalarken genel prosedürü uyguluyor, nakaratı vurgulu bir trompet atayla tamamlıyor ve başa dönmek üzere hani tekrardan çalmaya devam ediyor. Bunu yapınca Korn'un çalmayı bırakıyor. Saksafonu yere koyuyor ve Blackwell'e dönüyor. Niye öyle yaptın diye soruyor. Ya ''Niye cümlemi bitirmek zorunda bıraktım bana?'' diyor. Ee, bu Ed Blackwell'den yapılan alıntı, sözlü tarih. Yani John Waller-Wilmer'a e, şey, e, söylenmiş Ed Blackwell tarafından. Dolayısıyla hani e, buradan şunu görüyoruz. E, çaldığı hat kendi bağlan e, mantığı içinde biçimsel olarak 32 ölçülük yapıtın limitlerini aşıyorsa diğer müzisyen yapıya bağlı kalmaktansa hattı yeni cümleyi takip ederek devam ettirmeli gibilerinden bir yaklaşımı var Onet Coleman'ın. Ee, yoksa söyleyeceğiniz arkadaşlar ben müziğe geçelim diyorum. Çok konuştuk çünkü. Tamam. Vardı ama söyle var mı? Ee, Sonrasında <gülüyor> söylersin olur mu? Peki. Ee, hemen neyi çalacağımızı söyleyeceğim. Şimdi e, Roma'da, e, İtalya Roma'da e, bin, 8 Şubat 1968 tarihinde Onet Coleman'ın ee, iki kontr basçı Charlie Hayden ve David Isonson'la birlikte e, e, ve Ed ile birlikte. Az önce alıntısını yaptım. Ed ile birlikte e, sahneye çıkıyor arkadaşlar. Ee, burada O'Ned Coleman ne altı ne trompet ne de keman çalıyor. Şenayi diye bir e, Çin zurması olarak geçen e, bir e, çift kımışlı e, bir enstrüman üflemeli çalgı çalıyor ve e, son derece e, işte doğu o kökenli ancak ciddi bir şekilde trans e, müziğine doğru gidiş de var burada. Dolayısıyla hani kökenlere e, gitmesi, melodinin üzerine tekrar gitmesi, yinelemesi tekrarlardan oluşan e, ve kafamıza bu şekilde kazanan bir melodiden, e, kazınmayı kötü anlamında söylemiyorum elbette. oluşan bir parça. Evet dinliyoruz. Onet.com'un kuarteti. Çift kontrobas var. Bir tanesi pizzicato yaparken diğeri arş şey yapıyor. Yani bunlar çok güzel şeyler hakikaten de evet, Dinleyelim. dinledik. Buğda Blues'ü dinledik. E, Ornette Coleman'ın 1968-8 Şubat tarihinde iki kontr ile birlikte Charlie Hayden ve David Isenson'la birlikte ve Ed Blackwell'in de e, varlığı ile birlikte çaldığı e, Roma konserinden bir kayıttı. Burada Ornette Şenay e, isimli e, bir zurna, Çin zurna'sı çalıyor. Çift kamışlı bir alet. E, benim en sevdiğim e, özgür müze ait yorumlardan bir bu parça bahsetmeden geçmek olmaz aslında zamanında Cüneyt Selmet'in kitabını bir yerde okumuştuk ama bizi çok yanlış yerlere yönlendirmişti biz iyi yaptık bundan kurtulduk tabi ama yine de ben hani gülerim diye buradan çok ufak alıntılar yapmak istiyorum arkadaşlar şimdi diyor ki Müzik yapıyorum diye ortaya çıkan herkesin eğer dinleyici buluyorsa her türlü soytaralı yapmaya hakkı vardır. Kimse ona niye böyle çalıyorsun diyemez. Çünkü öyle seviyordur ve öyle istiyordur ve öyle çalar. Bu onun çalma hürriyetidir. Asıl önemli olan böyle bir çalgıcının dinleyici bulması ve ciddiye alınmasıdır. Vahim olan budur ve bu durum halkta büyük bir çöküntü ve dejenerasyon olduğunu gösterdiği için son derece dikkatle tetkik edinmeli ve çare aranmalıdır. Buna aşımı... Bulunması gerekiyor ya. Ee, bunların hepsini Onetkov'un bahsinde söylüyor. Ee, Üzgür müzik pandemisi. <gülüyor> ee, Can var mı çare? Doktor olarak, psikiyatri olarak nasıl değerlendirirsin bu sözleri acaba? Ee, çok Radyoda dillendiremiyorum gerçekten. Cüneyt Sermet'in tim bakış açısı hususundaki bu katılığını e, birebir de konuşmak daha iyi diye düşünüyorum. Peki, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ee, devam edelim. Aynı konserden iki parçayı ardarda dinleyeceğiz. Önce Land of çok önemli bir bestesi Land of Sonra da mesela Prince adlı parçayı dinleyeceğiz. Bu iki parçayı olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Devam edeyim ben. Yok, ben sadece harbolodik konusunda hani bu Prime Time özellikle Prime Time gruplarında çalan müzisyenler. Bu harmonodik yaklaşımının her biri öneği, öyesini benimsi, benimsiyorlar ve bu metodu kariyerlerinde de kullanıyorlar. Yani sadece az önce bahsetmiştik ya Ornette Coleman'la e, ilişkili değil harmonic. James Gitarist James Blood Almer, pianist Dave Bryant, basçı Cemalettin Takuma kendi kar özel kariyerlerinde de bu harmonodik'i sürdürüyorlar. Hatta James Blood Almer'ın bir röportajını da... E, Dinledim geçenlerde YouTube'da baya bir din gibi bakıyor bu olaya. Dolayısıyla Can'nın söylediğini biraz şey katılmakla birlikte önemsiyorum. Şey evet. Peki. Teşekkür. Ya yani evet. bu bilgileri tecrübeli dünyaya yaymayla yayma konusunda misyon ediniyorlar. Workshoplar veriyorlar bu insanlar. Şey Ornette'nin ölümünden sonra da. Ya bir anekdot söyleyeceğim. Küllerimi diken diken eden çünkü bir şey bu. Biliyorsunuz EMM grubunun davulcusu David şey, Eddie Prevo Eddie, Eddie, Eddie Prevo Londra'da her hafta tabii tatilleri dışındaki zamanlarda workshop düzenliyor. Ve bu workshop'ı 30 İş. yıldan fazladır, 35 yıldır düzenliyorum neredeyse. Işte. Ben de bir tanesine katılma e, hakikaten mutluluğuna Hı, e, eriştim. E, her yıl niye bunu yapıyorsun diye benim e, Polonya'da bir arkadaşım e, sormuştu buna. Yani her yıl inanılmaz bir şey. Hani bu kadar güzel bir sebatla bu motivasyonu nereden buluyorsun? Nasıl bir hevesle, yaşama hevesiyle bunu yapıyorsun ki? Bize de anlat da biz de faydalanalım bundan diye soru sormuştu. E, onun verdiği yanıt şu. Evet, 30 yıldır yapıyorum. Bir kere bir kişi geldi yalnızca demişti. Ee, demiş arkadaşımıza. şey. Mihala, bu arada Şevket sen de tanıyorsun Mihala. Ee, Mihala demiş ki, bir kere bir kişi geldi. Ama o bir kişi, benim aslında bu işi ne kadar doğru yaptığımı gösterdi. Ornette Coleman katılmış workshop'una. Londra'da Ornette Coleman, workshop'una katılmış arkadaşlar. Ve tek kişi olarak yani hani. Ee, i̇nanılmaz bir şeydir bu. Ee, bundan sonra da hadi müzeye devam edelim. Ornet'in Ed. Quartet dinleyeceğiz. Ornet'in burada eee Landevou'nda 6 alto sax başlıyor. Mesela Prince de eee voilà trompet çalıyor. Ben anımsamıyorum. Eee alto sax ve trompet, Charlie Hayden ve David Dyson's'ın e, kontrbas'tılar. El Blackvel davul çalacak. Eee arda dinleyeceğiz. E, 1968, 8 Şubat tarihinden bir kayıt. Um uh. Ornette Coleman'ın quarteti dinledik. 8 Şubat 1968 tarihinde Roma'da e, dörtlüsüyle birlikte, e, kimler bunlar? Ornette Coleman burada altı saksabon ve trompette, e, Charlie Hayden ve David Isenson kontrubass çaldılar ve Ed Blackwell davul çaldı. E, i̇ki parça arada da dinledik, Lonely Woman ve Monsieur Prince. E, bu hafta da gürültü ve dumanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta yine görüşmek üzere. Ben Olkan Terzoğlu. Hoşçakalınız. Ben Şevket Akıncı. Hoşçakalın. Ben Can Tutu. Hoşçakalın.